ya da dünyada ne gibi telkinler yapmak gerekiyor ya da yapılması gerekiyor mu? şimdi garip bir soru <gülüyor> önce soruyu bir düzeltmek gerekiyor e, dünyada sorumlu tutulmayacak kişiler neden sorumlu tutulmayacaklar buraya kadar tamam e, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 4 kişinin ahirette hesaba çekileceğinden bahsediliyor Yok top oynuyor Talha. Hiç bey top oynuyor, torun. Bunak, fetret devrim dönem, sağır ve çocuk. Sresinin 15. ayetini okursanız hadis geliyor. Allah onlara bir melek gönderecektir ve o melek onlara girin ateşe diyecek diyor. Ateşe girmeye çalışanlar, ileri duranlarsa imtihanı kaybedecek. Her şeyi yapacağınıza dair söz vermediniz mi? Bakın daha bir şey de durdunuz diyecek diyor. Bu da Allah'ın imtihanıdır. Bazı muhaddisler Allah kendilerine rahmet etsin. Ee, Allah kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. İmtihan yoktur diye yorumlara gitse de hadis sahihtir ve doğrudur. Allah Azze ve Celle Resulunun diliyle bizlere bunu bildirmiştir. Eğer sorunun baş tarafını böyle anlamışsan Musa dünyada sorumlu tutulmayacak bunlar böyle kişilere dünyada ne gibi telkinler yapma gerekiyor ya da yapılması gerekiyor mu? Ee, buna ne yapacaksın? Akıl satın alınmaz ki. Alıp gelip de al kardeşim şunu 3-5 kuruşluk al harca denmez. Çocuğa da şirinle basıp da büyütemezsin ki. Değil mi? Fetret devrinde ölen birisi yani uyarıcının gelmediği birisine de bir şey diyemez. Sağırsa Dünyanın teknolojisini de koysa bu dört sınıf insanı İsra suresinin 15. ayetinin tefsirinde bulabilirsiniz. Özellikle İbni Kesir Allah kendisine rahmet etsin. Bunu çok güzel anlatıyor. Taberi de olsun, İbni Kesir de olsun bu ayette bunların izahını yapmaya çalıştım. Evet. Ben biraz müsaade istiyorum. Assalamualaikum warahmatullahi